Bismillahirrahmanirrahim Zilzal suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Aleyhissalatü vesselam kim Zilzal suresini okursa puana Kur'an'ın yarısına denk düşer. Onun cevabını alır. Buyurmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 8'e kadar yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman, yer bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman ve insan buna ne oluyor dediği zaman işte o gün o bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin kendisine vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miktarı şey işlerse onu görür. Evet. Yer dibinden oynayıp hareket ettiğinde içinde bulunan ürünleri dışarı attığı anda yani kıyamet koptuğunda diyor Allah subhanahu ve teala. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Efendimiz Toprak ciğer parçalarını altından ve gümüşten sütunlar gibi kusar. Katil gelir der ki ben bunun için öldürdüm. Akrabalarıyla münasebetini kesen ben bunun için akrabalarımla münasebetimi kestim der. Hırsız gelir benim elim bunun için kesildi der. Sonradan hiçbir şey alamayıp bırakırlar yüzünde rahat ve kararlı olarak sakin ve sabit yaşarken sonra meydana gelen durumu garip karşılayarak insan durum değişmiş ve yeryüzü harekete geçip sarsılmaya başlamıştır. Çünkü onu Allah'tan kaçırılması imkansız olan sarsılma emri gelmiştir. Sonra yeryüzü karnında bulunan eskilerden ve yenilerden ölüleri dışarı atar. O zaman insanlar onun durumunu garip karşılar. Yerler bir başka yerle, gökler bir başka göklen değiştirilir. Hepsi birden bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarılır. İşte o gün o bütün haberleri anlatacaktır. Evet. Allah Resulü'mü sallallahu aleyhi ey Ayşe bir hurma parçasıyla olsa Ateşten korun. Çünkü o, çok duyurduğu kadar, açıda duyurur, duyurmuştur. Ve Rabbimiz Fânuhu ve Hüveteala, kim zerre kadar hayır işlemişse, onun karşılığını görecek, kim zerre kadar da şer işlemişse, onun karşılığını görecek, duyuruyor. Allah bizleri daima hayırda olanlardan eylesin.